Mısır ülkesini Firavun ailesi idare ediyordu. Bunlar zalim ve kibirli kimselerdi. Sınırdan yabancı ve güzel bir kadın şehre girdiğinde hemen Firavun'a bildirilirdi. Evli ise kocası öldürülür, erkek kardeşi varsa kadın ondan istenirdi. Hz. İbrahim aleyhisselam yanında Sare validemiz olduğu halde sınırdan geçince... Yine saraya haber gitti. Cemal sahibi bir kadının Mısır'a girdiği bildirildi. Sare validemizi alıp saraya götürdüler. Bu hususla alakalı olarak hadis-i şerifte şöyle buyurulur. Hazreti Sare radıyallahu anha saraya girince hemen abdest aldı. Ve iki rekat namaz kılmak üzere huzur-u ilahiye durdu. Namazı bitirince Cenab-ı Hakk'a şöyle iltica etti. Ey Allah'ım ben sana ve senin peygamberine inanmış, iffetimi de zevcimden başkasına karşı titizlikle korumuş bir kulunsam, şu kafiri bana musallat etme. Firavun Sare'nin yanına yaklaşmak istedi. Birden nefesi kesildi, felç oldu. Çünkü Allah, Sare'yi onun şerrinden korumaktaydı. Bu birkaç defa tekrar etti. Firavun korkusundan onu serbest bıraktı. Cariyesi Hacer'i de hediye olarak ona verdi. Buna hayret eden etrafına, bu kadın bir cinnidir. Yakınımda biraz daha kalsa neredeyse helak olacaktım zararından korunmak için ona haceri verdim dedi. Bakara 153'te sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin.